103.1 Radyo burası modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi sevgili dinleyiciler ee, Üzücü bir haberle başlayacağız Oktay Demirci ölmüş Evet maalesef bugün e, biz de sabahtan aldık haberi ne yapacağız ne edeceğiz bilemedik falan Ya şey sabah karşı vefat etmiş merhum Eee ben de bir üzüldüm şimdi yeni kendime geleyim. Çünkü ya. hayat ben her de. şekilde devam ediyor Ege Biz gazetelerle devam edelim. Gazetelerle bunu. yani... Show must go on dedikleri bir şey var. İngiliz'in dediği bir atasözü bu. Show must go on. Doğru. Keep on going. Take o it easy diyorum Yaşasaydı, dedi. Yaşasaydı Oktay da böyle olmasın İstanbul'da. Tabii canım. E, Oktay'ı e, karısı aradı. Hı -hı. Didem. Ne yapalım bunu falan dedi. Gömü dedi. <gülüyor> de demişsiniz. Nereye gömeyim Bahçeye göm dedim ben dedim. Şimdi bu saatte nerede? Çünkü bir de çocuk ağır çekiyor ya. At dedim camdan aşağı kapıcı falan. Bulursan şimdi o kadar de indiremez. Aşağı atın gömün. Sonra biz onu oradan alırız naaşını yani. dedim. Veya gömmeyelim. Orayı dedim geçici bir ikametgah gibi düşünün dedim. Şey gibi, çöp poşetine koysunlar bağlasınlar güzelce kokmasın. Ve kokar o kokar. Oktay zaten kokuyordu. Hayattayken kokardı rahmetli. Öldükten sonra kim, kim bilir nasıl, nasıl kokuyordu. Ah kokusu burnumda düştü. <gülüyor> Bu stüdyonun adını da Oktay, Oktay Demirci, Demirci Stüdyosu olarak. Bu sefer ben çünkü geçen sefer öl, öldü mü ölmedi mi bir şeyde ben e, kontrpiyede kalmıştım. Şu Pirinç an ben hazır, ha, hazır şu anla. Hazır. Princiler Oktay Demirci Stüdyosu olarak hazır. Bir fotoğrafa bakalım. Bir siyah beyaz fotoğraf, Oktay Demirci Stüdyosu. Bitti gitti. Tamam bunu çakarız zaten stüdyonun sonunda böyle bir Oktay'ın sevdiği şarkılardan biriyle. Oktay'ın sevdiği şarkılar belli. Tori Amos'tan cornflake görlü rahmetli tamam. buna bayılırdı. Doğru. Oh. Neyse hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Nelerle devam ediyor. Hayat bazen tatlıdır. Bazen de işte <gülüyor> böyle acıdır. <gülüyor> Bu sabahki <gülüyor> gibi acıdır. Evet acımız sonsuz. E, politika dünyası. Lütfen. Nedir? Bana biraz anlatır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> politika dünyası, işte işler güçler çeşitli birbiriyle uyuşmayan projeler. Projeler ve sıkıcı espriler diyarı politika kurvarı değil mi? Ee, son gezi George Bush'un e, Başbakan Erdoğan'la buluşmasıyla e, işte, başlamıştı. Başlamıştı, sonra Tony Blair'le devam etti. Tony Blair'le devam etti ama biz Bush'la neler oldu neler bitti ancak yeni yeni elimize ulaşıyor. En son... E, Bağış diye bir egemen bağış diye bir danışman var evet. başbakanın danışmanlarından o biraz zayıflamış 18 kilo kadar ondan sonra bir önceki görüşmede Bush böyle görmüş. Ee, herhalde kendisini kafaya kazım, kazımış. Bu görüşmesine bir bakmış ki adam iğne ipliğe dönmüş. Bir zımba pozisyonu var. Egemenim ne oldu yedirmiyorlar mı seni demiş. <gülüyor> Aynen öyle demiş. Çok kiloluydun ya şimdi tam sıçkaya dönmüşsün diyor. Seni çok mu çalıştırıyorlar <gülüyor> diye espriyi patlatıp orada heyet hazır be, zaten. camları <gülüyor> patlamış kahkahalardan. Oval ofiste herkes yerlerde debeleniyor böyle, böyle. Oval ofis dönüyormuş zaten güzel bir espri olduğu zaman mimari özelliği varmış. <gülüyor> diye dönüyormuş. Yani böyle esprileri ben çok bunlar çok önemli espriler. Güzel olmuş. Güzel espriler sıcak espriler samimi espriler bunları ben kaydediyorum ileride bir kitap çıkaracağım. Sam Buzları kıran espriler diye bir kitap. En zor anlarda en serin anlarda böyle espriyi patlatıp ortamı bir anda sıcacık hale getirmeniz mümkün politika kullarını hemen bir kere biraz daha ciddi işlerle uğraşalım diyorum ben. Ee, film dünyasıyla başlayalım bugün. Lütfen. Çok önemli, güzel, Türk sinemasına biz de elimizden geldiğince karınca karanca destekte bulunmamız lazım. Doğru. Neden? Çünkü bizim sinemamız var. Çok Yeşilçam ya. Başka Yeşilçam dışı, başka Yeşilçamlar değil. var mı? Yeni bir Türk filmi çekiliyor. Nerede çekilmesine karar verildi? Nerede? İzmir'de mi? Hayır, yurt, dışı. yurt dışında. Yurt dışında. Yurt dışında. Neresi olabilir? Sence. Sen bir Türk filmcisi olarak Evet. düşün kendini. Amatör, profesyonel, hiç var. Hepimiz biriz. Nerede çekmek isterdin filmini? Amazonlarda. Amazonlarda. Amazonlar. Metinler gibi mi? <gülüyor> Ege'ciğim senden bir tek bir şey istiyorum. Amazonları. Amazonları. Ee, Afrika'da bir yer desek size nasıl bir... Afrika'da hiçbir yer bilmiyorum. Öyle mi? Svaziland'ı biliyor musunuz? Svaziland'ı biliyorum. Bak gördün mü? Afrika'da Ama hep da... onu Sweden ve Switzerland'la karıştırdığım <gülüyor> için hangisi? Afrika'da mı? Avrupa'da mı? Afrika'da hani her Svaziland, sene kendisini... İsveç mi İsviçre mi? Bak Svaziland olan, çakısı olan İsveç. Tamam. Öbürü Svaziland. Heh. Tamam mı? Şimdi e, her yıl kendisine bir eşleşen bir şey kral var ya. Manyak kral. Ha, Manyak ha, kral. Tamam, donsuz kral. Heh, donsuz kral. Ayranı içmeye olmayan kral Her yıl binlerce genç kız arasından kendisine Eş seçen Sıvaziland kralı 3. Swati, Bunu okumam zor zira 13. eşi için Türk filminde oynayacak Vay hı, vay vay hı hı. Senaryo görevi de kendisine 14. eş olarak bir Türk kızını seçecek Film bunun üstüne kurulu Sıvaziland'da çekimler Bu yaza doğru Haziran gibi falan başlayacak Gerçek kral mı oynatacak? Gerçek kral oynuyor ya bizim bildiğimiz var ya 27 çocuklu kral diye geçiyor zaten Ondan sonra bizim Türk kızını kim olacağı daha şu anda hazırlık aşamasında. Hı hı. Ben zannediyorum ki <gülüyor> filmin senaryosu da hazırlık aşamasında. Böyle bir fikir vardı. <gülüyor> bir de ellerinde bir Svazilan fotoğrafı vardı. Bu ikisinden. Yok kral kabul etmiş çok sıcak var. Oynarım demiş ne olacak Türk kızı götürün demiş. On Yok, 12, 14, 15. istediğiniz ülkeden getirin demiş hiç fark etmez. Konu belli. Konu e, oraya giden bir Türk kızını eş olarak seçecek ve ondan sonraki Türk adetleriyle sünnet olacak zaten Svaziland kralı Büyük biliyorsun. Ondan sonra işte Türk gelenekleriyle evlenecekler falan. Böyle ata falan bindirirler. Bizde beyaz perdenin karşısında gül Allah gül. gül Allah. Allah! Bunlar böyle hani biz böyle sırta vurma falan Yönetmeni diye. Yönetmeni şey. belli mi filmin? Yönetmeni belli. Yönetmeni belli olmaz olur mu ya? Yönetmenin kim olduğu belli. Ben, şu anda bir yönetmen var. anda bir e, yönetmen, oyuncu var. Var var. Yönetmen var ya. Bu yönetmeni söylüyorum. Yapımcılığını yapımcı belli. Ha, yönetmenliğini Şahin Alpas'tan yapıyormuş. Şu Şahin Alpas'ın Şahin Kale falan bir alakası yok. Yok. Yani soyadını bilmiyoruz ya o yüzden. Böyle de... olsaydı çok güzel olurdu zaten film. Şimdi böyle evlilik evlilik böyle biraz fantezi dünyası gibi geldi. Kral falan. Kral falan bir. böyle değişik bir şey. Çünkü her genç kızın rüyası bir kralla evlenmeyi bir prens. Bir prens evet. değil bir kral geliyor yani. Ama prensin de ilk eşi olmayı hayal ediyordur insanlar herhalde. Ama olsun. 13 kadınlı bir hareme girmeyi hayal eden bir genç kız da yok. Öyle deme. Ay ben de 13 veya en azından bir 14. olarak girsem de kurtulsam diyen yoktur. Ama zaten bir kısmı kaçıyor zaten e, öncekilerden. Yani 13. 14. onlar zaten bayağı bir yaşlıca mahale geliyorlar. Seneler içerisinde tabii ki. <gülüyor> evet. Konular devam ediyor. Dünyamız dönüyor. Konu... Hayır yani yaşlanmanın da yıllar içinde gerçekleşen bir olay olduğunu açıklayarak <gülüyor> e, Nobel'e biraz daha vakitli açıklasan Hayır. şimdi Nobel'i o kimyager yerine sen olacak. Ya onu da gördüm. Babası da sevgili dinleyiciler bir Nobel ödülü dağıtılmış. 45 9 yıl önce mi artık kaç yıl önceyse babası almış çocuğun. Çocuk dediğim de şu anda 50 yaşında. O da kimya dalında almış. O aileye ne mutlu. Böyle diziyorlardı şeyin üstüne. Ben Nobel babadan oğla geçiyor zannediyordum. Değilmiş demek ki. Oğul kendisi hak etmek zorundaymış. Tabii baba öldüğü zaman evet. Onun bütün elbiseleri falan dağıtılır. <gülüyor> Bir de Nobel ödülü de kapının önüne kapının... kondu. <gülüyor> bir fakir <gülüyor> alsın da bir şey ismi. yapsın diye. Öyledir adetlerimizde. Ona ona göre yapmak lazım. E sen de keşke bu yaşlandının yıllara bağlı bir teorimi. Şey ah, i̇şte bunu ben kafam şimdi çok çalışıyor Ege. Yani çok çalışıyorum çok fazla konu var. Evet o bir Her tanesine dinle, yoğunlaşamıyorum. Yoğunlaşamıyorum. Dolayısıyla ne dediğimi bazen ben de unutuyorum. Dikeçli senin yanında birisi olsa devamlı not alsa keşke, da ona da yazık. Yani sekreter gibi bir şey arıyorum Öyle ben. Bir şey lazım. Sen düşünürsen ben düşünürdüm. Senin sekreterim bir... yapmak istiyor. Ben Oktay'ı düşünüyordum rahmetli. Keşke Ölümdüm. ölmeseydin. Keşke ölmeseydin. Keşke aramızda. Keşke benim sekreterim olsaydı da ölmeseydi. Hep ben bunu isterdim ama tabii ki ölenle ne, ne yapılmıyor? Ölenmiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Bay Bey. Reklamlarla coşalım sonra bir daha duruma bakarız. Tamam. Günaydın. Günaydın. ay ay, dın, dın, dın, dın. Günay, ay, ay. Tamam komşular yetişin dostlar günün gazetelerine bakmaya devam Devam efendim madem istiyorsunuz hazır Afrika'daydık en son Madem evet, öyleydik Afrika'dan haberlerimize devam edelim Siz hep diyorsunuz ya İngiliz yalakası İngiliz yalakası Hayır ben herkese eşit mesafet Sen bir dünya edeyim. yalakasısın diyebilir <gülüyor> miyim <gülüyor> Evet ya dünya yalakası Ben böyle her ülkeye bir sempati duyuyorum niyeyse Tabi başta ülkemize Akşam. Sen da insanı seviyorsun. İnsanı seviyorum. Çok humanist bir yapım var. Ee, Nijerya Sokoto'da yaşayan Şehehu Malami 68 yaşındaki değerli <gülüyor> Şehu <-huhu. gülüyor> ee, Malami abimiz geçen hafta kaçıncı kez evlenmiş olabilir? Dördüncü kez. Çıkalım biraz hadi. 3. kez. Çıkalım diyorum ya. Tamam. Yükseltelim rakam yükselt rakam derken. 5. Yüksel. 10. Egeciğim sağlam bir yükselme yapar mısın? Çıtayı yüksek tut. Bayağı şu yüksek. Şu büyük şahsıyım o zaman. 21. 21 dedin değil mi? Evet. 21 hangi rakamlardan oluşuyor? 2 ve 1. Evet. Araya bir sıfır koy. Yok canım. 201. Atıyorsun. Allah belamı versin. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu masadan kalkmak nasip olmasın. 201. 201 kere nasıl evleniyor bu adam? Kaç yaşında bu adam? 68. 68, 68 yaşında. 68 kuşağı. Yani yılda kaç defa evlenmiş? 10 yaşından itibaren. Ne o ya canım? Adam 18'in düş. 50 yıl diye hesap et. 50 yılda 250'lik yapmış olduğunu düşün. Sene başına kaç evlilik düşer Ege 4, 4, 4. aldık hesap etmesin. 4. Biliyorum ben dükkanda e, hesaplıyorum. 3 yapıyorum. ay evli kal, boşan. Ve zaten orada Ha bu, bu harem de değil. Harem değil canım. 200 tek eşli bir, bir ü, adam. Büyük tek eşli bir adam tabii canım. E, 29 çocuğu, 39 torunu var. 29 çocuğu mu var? Zayıf yani aslında. Çok zayıf canım. 200 defa evlenmiş adam için. 29. 40. Belki mükerrer evlilikler olur. Mükerrer oldu. evlilik yok. 201 kişi tamamen farklı birbirinden. Bağımsız. O zaman eşcinsel evlilikler olabilir belki. Zaten 39 sorunu <gülüyor> ne yazmışlar ki? Bu hani başka birinin e, şeyinden, başarısından. başarıda mı diyelim artık neyse. Kendi evet. Kendi şey, 39 sorunum var. Ya gitsinler mesela... Anadolu'da var. 4 evlilikten 40 tane çocuğu olan adam var. Tabii ki ya. 200 y evlilikten doğru doğru 21 çocuğu mu var? 29 tane. 29 tane. 29 tane çocuğu. Yazıklar olsun. En son 200. evliliği sırasında da kendisi TB etmişti. Demişti ki bir daha evlenirsem ellerim kırılsın. Niye Aha bu adam, böyle Evlen. adam evlenmenin mi hastası? Neyin hastası? Anlamadım ki ben. Ee, Vallahi. Düğünün derneğin mi hastası? Şöyle demiş. Ben bir aş profesörüyüm. Kendisi evet. O biraz böyle aksanlı konuştuğu için profesör diyor. Ee, elde edemeyeceğim kadın yoktur Kadın ruhundan son derece iyi anlarım Bakınız son 200 evliliğime Hepsinin ruhundan ne kadar iyi anladım 3 ay herkes anlar kadının ruhundan Bak 200 kadınla 3 ay evli kalmak 3 ay evli kalmak değil 3 kadınla 200'er ay evli kalmak O işte. Orada şey. değil mi başarı zaten Tabii yani. Aynı kadında sen 200 ay evli kal Profesör adam 3 ay 5 ay 10 ay idare eder Durumu anlar şartları oluşturur falan. İngiliz'in bir atasözü var Ege. Bir tarlanın 200 yerini 3er metre kazacağıma bir yerini veya 3 yerini 200 er metre kazsam çok saçma değil mi? Çok saçma ama gene, <gülüyor> yani, de, <gülüyor> mantıklı. gene de mantıklı. Böyle <gülüyor> bir durumumuz var. Kendisine başarılar diliyoruz. Bundan sonra ki bu son olsun diyoruz. Artık çapkın mutluluk muslan, derdi. Mutlu. Yani başarılar Tabii. değil de şimdi o başarı, başarılar, bu şey... başarı gözüyle baktığı için ee, o yüzden peki hemen İstanbul'a dönüyoruz Afrika'dan İstanbul'da Şizofrenler Derneği Eminönü Sultanahmet Meydanı'nda e, bir stand istemişti. Şizofrenler Derneği mi? Hı hı şizofrenler derneği e, stand da biraz pahalı gelmiş onlar da bir e, ne derler ona ne yapabilirler gösteri yapabilirler e, Eminönü Belediyesi önünde. Bir, biz deli değiliz diye bir gösteri yapmışlar. şizofrenler genel zaten buna... bütün karikatürlere konu olan slogan değil mi o? Çıkarın beni ben deli değilim değil mi? Ya öyle de işte zaten Çıkarın çok... beni ben deli değilim. Zaten meydanda siz nereye çıkaracağız daha mı demişler? <gülüyor> <gülüyor> şizofrenler istikrar maçını okuduktan sonra olaysız şekilde dağılmışlar. Zaten burada gözüktüğü kadife çok da kalabalık değiller. Onlar kendilerini kalabalık görüyorlardı orada. Şu an 500 kişi de ya zaten benim kafamda 100 ayrı kimlik var. <gülüyor> e, 5 kişi var zaten görünen. etraftaki esnaf falanla filanla 7-8 kişi buluyor toplam. E, güzel bir gösteri oldu millette pek bir anlam vermemiş zaten hani 4-5 kişi bir araya gelip böyle bir eylemi yapıp biz değil. Eylem biz deli değiliz galiba belediye başkanı ya bırakın delileri falan gibi bir laf etmiş değil Biz deli değil. değiliz demiş onlar Efendim biz deli değiliz hemen istiklal marşı hemen akabinde dağılmak güzel sessiz güzel bir protesto güzel olmuş, evet. Keşke bir... Akıllılarımız da böyle demokratik bilinci otursalar İşte değil ben mi? de keşke dedim burada tam bir Levent Kırca geliyor dedim geliyor ama yok Ege Sen Levent Kırca istediğin anda bana keşkeyi ver Tamam ben keşkeyi Keşkeyi bir Sana Her keşkek Gündem'de, vereyim bir Ben orada şey yaparım Ver yansın Ya keşke de ya da keşkece de Keşke Cem'e. Ha, keşke Cem'e. Dediğin anda ben orada Levent Kırçı'yı veririm sana. Tamam çok teşekkür ediyoruz. O zaman ülkemizden haberlerle coşmaya devam, devam. ediyoruz. Devam. Buyurun efendim veriniz haberi. Ee, çok önemli haberler. Çok önemli haberler nerede olabilir? Ee, bakalım. Hmm. Bir tane e, Akira Haraguchi. Akira Haraguchi. Şimdi Akira Haraguchi isimli Japon. Sana çok bir şey ifade etmemiş olabilir ama. Hiç saatleri var çok güzel. Yani, Gucci. Gucci. Psikopat dünyasında kendisi gerçekten bir numaralı bir insan. Japon mu bu? Bir Japon kendisi. Japonun da psikopatından korkulur. Valla pi sayısını biliyorsun. Evet biliyoruz. Ne kadar biliyorsun? Ne kadar? Tanıdığın kadarıyla bize pi sayısını tanıdın Pi sayısını ne kadar biliyorum? Yani virgülden sonra iki basamak falan o kadar. Çok da temimi Pi sayısını yalamış, yutmuş bir insan. Parça pinçik etmiş. 3, 4, bir 5, altı falan diye gider ya. Pi sayısının... 3, gerisini hiç... İlgilenmedim Zaten ben 3 olarak kabul etmeyi severim P sayısında Çok güzel benim de e, küçüklüğümde öyleydi Yani hesaplarda kolaylık olsun diye pi sayısı 3 olarak kabul edilirdi Keşke öyle kalsaydı Sonradan küsüratlar devreye girince 16 saat boyunca küsürat saymış bu adam Haraguchi ee, saydırırlar ona. Kendisine ait rekoru da kırmayı başarmış Daha önce 83.431 ondalığa kadar Saymayı başaran Haraguchi Benim için hiç zor olmadı Ezberden mi saymış bu Ezberden. Hafızamda ne varsa boşalttım demiş Keşke benim de böyle bir imkanım olsa da Bağlar <gülüyor> resetlemek için böyle Hakikaten bir... çok güzel Herkes Ama de... adam tek konuda uzmanlaşmış P benim... P Benimki çöplük gibi benim bir, bir kaç gün odayı kapatacaksın Hafıza boşaltmaca Ama şimdi bu yani o kadar Değişik bir bilgi ki pi sayısının virgülden sonraki yüz bin basama e, Blok oldu Bloktur yani o i̇şte evet. Onu öyle blok olarak çıkarsın Mesela şeyi unutamazsın yani 97313. rakam neydi diye sorduğunda bir şey diyemez adam. Onu baştan sayıp onunla şey ben. yapması lazım. Şimdi onu söyledi. Rekor falan mı oldu? Rekor mu? falan oldu. Rekor o bloğu çıkar. Bundan sonra televizyonda 2 gün otursa televizyonda gördüğü her şeyi ezberleyip kesinlikle. Başka bir rekoradı. Bir alabilirim. başka rekoru daha zaten kendisi ailesi engelleyecekmiş. Bu biraz yani... Manyak oldu bu işe sokmak istiyormuş babası bunu. Babası dedin zaten adam bir 55 yaşında falan. Emekli olduktan sonra kafayı piye takmış. Piye takmış. O çok tehlikeli bir rakamdır kendisi. Bir de 22 bölü 7 olarak vardı değil mi piye? Bir de öyle vardı. O ne oldu sonra? O da öldü mü? O hiç bakarsın Kazada ne? mı öldü ne oldu? Ne bileyim ya. Bu Peki bu piyeyi nasıl yapıyorlar? Şimdi güzel bir çember çizmiş. Güzel çeme bir biliyorum. çember çiziyorlar. Tamam. Güzel bir çeme. Çapını da ölçmüş. Güzel çeme bir de çap ölçüyorlar. Sonra böl, böl yansın. Ha hani nereden başlıyor işlem? Nereden başlanır? Diyelim mesela şimdi pi'yi bu adam kendisi hesaplamı. Bir kitap yoktur herhalde, değil mi? Pi'nin değeri diye 150 ciltlik bir kitap yoktur yani. Yok. Yok o öyle da, bir mantıklı olarak bir yerde ya bunu bu Böyle giderdi. Evet, diye. gidiyor. Evet. Ve şimdi bu adam kendi başına bir çember çizmesi gerekiyor bu şeyi yapmak için. İlk önce bu bölme işlemini yapması lazım. Her şey çemberden. Mi? Niye çember çizsin nereye gel? Neyle peki yapacak bu işi? Neyle, nereden bulacak o rakamları ha. ezberlemeden önce bir bölmesini yapması lazım ha, önce bir bölmeyi yapsın diyorsun Diyelim, sen yaptı böldü bir hafta tuk tuk tuk giderken bitti pir rakamı bitti bitmez ki pir rakamı ya e, yanlış ölçmüş çemberi e, keşke öyle bir şey olsaydı ya. ya mesela o 22 bölü 7 yerine 21 bölü 7 olsaydı Bak ben günlük... onu ben de çok rahat ezberlerdim. Çok güzel kalite bir şey olacak. Ya bu hakikaten pi rakamı tehlikeli bir rakam ya bunun üstüne çok çok canlar yandı, çok aileler yıkıldı. Aslında matematik dünyasındasınız. Hakikaten çok, o bölümden kaç kişi? Çok çok ben pi'yi bitireceğim KG diye. biz e, seneyi vermek istemiyorum ama o sene 200 kişi girdik. 200, 200 kişi aynı anda matematik bölümüne girdik ve 3 kişi çıkabildik. Ve 10 sene sonra çıktık. 10 10 sene sonra 3 kişi çıktı. 4. yılda baya bir kalabalık <gülüyor> grup çıkmış ama değil mi? 4. yılda baya bir boşalma oldu. En büyük kaybı o zaman verdik zaten. Yüzlerle ifade edebileceğim rakamlar kaybettik yani. Ben evet. o arkadaşları bir daha hiç görmedim. Asistan falan oldu diyorlar bazıları. Bazılarını öyle diyorlar ama hep rivayet tabii ki. Rivayetler. Kaldım. Hepsi çok can. Aileler yıkıldı. Çocuklar dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Amerika'ya gidenler oldu. Ülkeyi terk edenler oldu sırf o yüzden. Öyle bir şey dönemde. Ama sen bu piyilere falan hiç bulaşmadın. Hiç bulaşmadığım için ben iyi, iyi yaptım ve... Sana yani zaten öyle demiyorum. Oğlum üniversitede öyle piyilere falan hiç bulaşma <gülüyor> derslerine. Babam yani. zaten şey demişti. Bir iki yıllıklarla konuşma bir de pi sayısı. <gülüyor> Onun, kafaya takanlar kesinlikle diye. Bunu zaten yaptım iyi oldu. E, i̇sterseniz devam ediyorum. <gülüyor> Ay ay ay ay dın da dın dın gün ay ay ay ay buyurlar efendim eee şimdi ünlülerle yatağa girmek ister misin yani yatağa derken yan yana ne öyle... demek şimdi bu sabah sabah ya <gülüyor> ya, bir tek... ya be hadi ünlülerle ünlüler her ünlüyle yatağa girmek ister misin <gülüyor> Naim Süleyman oldu ünlü girecek misin <gülüyor> ya ya sen niye yanlış anlıyorsun gibi e, bu soruyu başka türlü anlaşılır biri ya yani. Ben sana isim vereyim. Ekrem sana... Bora. Hadi bakalım buyur. Ek... Ya ben niye Ekrem Bora ile ben... Ekrem Bora ünsüz mü? Ya başka... Ekrem Bora ile yatağa girmek ister misin? Ya yani Ünlüler kampanya buysa buyurun efendim. Hayır ya Allah, Allah Allah. Mesela ben sana desem ki... E... Mesela... Ben sana diyorum işte ya Ekrem Bora buyurun. Ya bak bana isim saydırtma ya. Ben çünkü çok korkuyorum böyle isim saymaktan falan. Yaptırma bana bu tür şeyleri. Ben de yani dünyaca da ünlü olabilir... E, spor, tamam spor dünyasından da olabilir ama Böyle arkadaşça yemek yiyeceksin yatakta yani sen Yatakta niye yemek yiyeyim ya Kırıntıda uyuyamam sonra <gülüyor> Kötü kötü Şimler rüyalar var. görür Ya şimdi Amerika'da Miami'de bed diye Bedde şöyle yazıyorum B.E.D Anladın mı? Evet Böyle e, bir kulüp var Bu kulübün özelliği Bir içeri gir kulübe Komple yatak diye düşün Girişte zaten ayakkabıları çıkartıyorsun böyle Orada bir tane gayıp tüylü bir yaratık varmış. İyi uykular. <gülüyor> Aşk olsun. Ya o Alf bir kere. Ha. Ondan sonra orada çıkarıyorsun, giriyorsun yata. O herkes ünlüler arasında çok. Yatakta ünlüler mi var? Çok popüler yani orası. Ekran bora mesela. Ekran bolar, Naim Süleymanoğluları, eski yeşilçamdan. Mesela o Pırlanta Çocuk var ya temiz yüzde. Göksel Arsoy. Ha, Göksel Arsoy. Mesela onun ayrı bir köşesi var. Göksel Arsoy köşesi. Hemen yanında mesela Harrison Ford. Oraya müptelalarını sayayım sana. Ondan sonra Francis Ford Coppola. Ondan sonra Jennifer Lopez. Zaten... Bunun peyi var ya neydi o şarkıcı? Antoni Gil. Antoni de zaten orada tanıştıkları söyleniyor. Ya bir kaynaşma olmuş. Oo, Yer bulamamışlar da bir yan yana düşmüşler. Tam ne, düşmüşler. Yatakta ne yapıyorsun? Yatak, yemek yemek mi? Yemekleri yatakta. Bir, zaten kucağınıza da bir minder veriyorlar. minderin üstüne bu Tepsi mi koyuyorsun? tepsiyi koyuyorsunuz güzel. Oradan yiyorsunuz güzel bir şekilde. Bütün... He, şey Hollywood ünlüleri bunun müptelası. Ayak George, çıkartılıyor Ayak mu? kaplar çıkartılıyor tabii ki. Ben girişte dedim zaten ayak kaplar çıkartılıyor diye de ünlüler arasında da ayak hijyenine özen göstermeyenler varmış. Her gün çarşaflar değişiyor zaten yatakların üstündeki. Çünkü mesela ayak basılan yerler çok üzüntü. Ayak <gülüyor> Ayak kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> mesela bir yatak düşün. Mesela yatak başı olmadığını düşün. Ortada bir oda düşün mesela. Tamam. Oda 5 metre 5 metre. İçinde de 2 metre 2 metrelik bir yatak var. Korkunç bir yatak. Bir yatak. Ve bir adam sürekli olarak yatıyor bunun için. Aynı pozisyonda yatıyor. Fakat bir giriyorsun yok yani çarşaflar böyle gerdirilmiş. Ondan sonra hani baş çukuru falan anlaşılmıyor. Bu yatağın başının neresi affedersin ayak ucunun neresi olduğunu nereden anlarsın? Ben sana söyleyeyim ben hemen bulurum. Ben de tahmin edebilir miyim? <gülüyor> <Evet>. Ayak kokusundan mı? <gülüyor> doğru. Doğru. Benim diyen adamın bile ayakları kokar. Bunu eğer... Ne George de mi yani? George Clooney zaten pis alışkanlığı var mı şu an? Makarna kendisi. <gülüyor> böyle yakışıklı makşıklı diyorsun ama bu adamı bir de özel hayatında gör. Evinde zaten hayvan bir sürü hayvanla yaşıyor. Bir tane bunun bir tane domuzu varmış. Ee. 300 kiloluk mu 500 kiloluk mu? Ha evinde besliyormuş. Seviyormuş bu böyle. Yavrum diyormuş. O adamdan ne hayır beklersin sen? E ne şimdi restoranda nasıl George Clooney'nin domuzuna geçti? Çocuklu Pis adam diye ben karalama ha. kampanyası başlatıyorum yani. Ya yani örtü değiştir gibi çarşaf değiştir. Çarşaf değiştir. Yastık mastık var mı? Ya ve kucağı verilen yastık onda da bir şey yok. Uyuyabiliyor musun yatakta? Yemeğini yiye böyle şey. sus ağzından affedersiniz halliyorlar. Aka aka güzel güzel böyle uyuma imkanında var. Beğendin mi? Peki yanına sığışabiliyor musun sevdiğin beğendiğin birinin yataktan böyle yürüye İşte yürüye. ben özellikle şey yaptım dedim ya ünlülerle aynı yatağa girmek ister misin diye. Ama Sen arada 500 metre olacak, olacak değil mi? 500 metre diyeceğim. Aynı, bir tane büyük atak var. O, ben bir ucunda oturuyorum. Şurada öbür Mesela dirsek mesafesi. Mesela e, askerde biliyorsun neydi? Dirsek, dirsek mesafesi. Dirsek aralığı. Tam kol var. Dirsek aralığı. En yakın olabileceğin mesafe. Ama oradan kol da atabilirsin istersen. Mesela George Clooney düşer. Vay diye öyle bir şey olabilir. Aranızda bir samimiyet Doğru. olabilir. Veya Naim Süleyman oldu artık. Kim istiyorsan. Oha, He, ama bizim... bu arada kimlere özendiğin anlaşıldı yani. Senin için Naim Süleymanoğlu 1, Ekrem Bora 2. Çok teşekkür ederim Faye Ben teşekkür ediyorum. Kimliğimi açığa çıkardınız. Var mı başka haber? Var. Olmaz mı? Niye olmaz? Abi ya bu haberden işim arttı. Ha, delirteceğim size. O zaman son. Bu zaten seninle alakalı biraz da. Lütfen. Ee, yeni ebeveyn olmuş bir insan olarak. Anne sütü biliyorsun ki bebekler için bir vazgeçilmez. A bizim için Müptela. sigara neyse bebek için anne sütü o. Ee, şimdi senin Melek da. Ne yapıyor? Anne sütü. Başka bir şey veriyor musunuz? Vermiyor, Vermiyoruz. Anne sütü içen çocukların nasıl oldukları söylenir? Gazı Anne, oldukları. An, anneci. <gülüyor> anneci olur. Babacı olur. Kız çocuğu babaya düşer. olur. Babacı olur. olur. Ee, ne olur? Anne sütü içince çocuk ne oluyor? Gaz oluyor. Gaz ben olur. işte dün bir gece pastayla süt içeyim dedim. <gülüyor> bu yaşında anne sütü etkisi mi yarattı melek yavrum kim bilir ne nasıl oluyordu <gülüyor> soğuk ediler her tarafıma dokunuyor şu an ee, emziren annenin daha doğrusu bebeğin zeki olduğu görüşü vardı dikkat ederseniz size öyle bir şey demedim mi anne sütü içen çocuk zeki olur hayır öyle ispatlanmış bir şey yok Var ben affedersin kaç yaşıma kadar emmişim bugün benim şöyle bir geçmişim mi? CV'yi alıp baktığın zaman. ispat olarak mı görüyorsun? Ispat, en güzel ispat. Az önce matematik bölümünden mezun olma tarihini de vermiş bulunduğun için. Ama hayır 3 kişi kaldık Ege. 200 kişiden 3 kişi demek ne demek? Bir düşün yani. İlk üçe girmişim yani. Oraya girerken de zaten %1'le girmiştim. Düşün hesabını sana bırakıyorum. %1'in %3'ü. Artık kaçta kaçta? <gülüyor> ben rakam vermek istemekte e, hiç hoşlanmam e, bebeklerin zekasının hiç alakası olmadığı e, ortaya çıktı sütle mütle falan onu diye. diyorum zaten sen bana niye iddia ediyorsun hayır canım ya ben sen... bu kadar zaman emdim falan diye ben önce evet evet zeki olurlar deyip de ondan sonra <gülüyor> bir şey yapacaktım ya illaki şöyle yani bu tek bir şart altında geçerli eğer emziren anne yani süt sahibi süt evet. sahibi kişi burada atıyorum sizin sevgili eşiniz bürge hanım eğer ise. Tamam. Sizin melek yavrunuzda da o süt vasıtasıyla annenin bütün böyle zekayı emiyor. Ama anne mesela normal zeka değil. o çocuklar zaten anne. Yani babası tın süper tın zeka tın. olsa da anne tın tınsa çocuk Ç tın tın Hiç tın. Hiçbir etkisi yok babanın var ya nato kafa nato mermer. Baba tın tınsa. Baba tın tınsa. Anne zekiyse çocuk süper. Süper olma ihtimali kesin değil. Kesin değil. Süt emerse, süt emerse ihtimal artıyor. İhtimal en yüksek seviyede. Eğer isterseniz deneyin Ne bakın. yapıyor? Çocuk beyni mi eğmiyormuş? Öyle bir şey var demek ki. Yani bizde yeni yeni tıp sürekli ilerleyen bir şey. Ege, bugün sıfır bu şu gazetedeki haber şu mu? Bayağı da bir yer ayrılmış. Anne sütü içen çocukların anneleri zeki ise çocuklar zeki olabilir diye bir haber mi bu? okuyorum. Sana eğer... Yani yarın o zaman Radikal Gazetesi'nin arkasına oğlan dayıya, kız halaya diye bir şey yapsınlar. Yani. Yapsınlar. Valla yapsınlar. O daha bilimsel bir şey. <gülüyor> ya da kız çocuğu babacı olur mesela. <gülüyor> yapılan araştırmaya göre kız çocuklarının babacı olma ihtimali olduğu belirlendi. <gülüyor> Bu tür ihtimalleri seviyoruz tabii hayatımızda. Neymiş o? Ne, haberi... Okuyorum bak. Aynısını okuyorum. Yani ekleyip eklemediğimi anlayabilirsin zaten. Anne sütü bebeklerin zekasını olumlu etkiliyor. Görüşü sarsıldı. Yoktu öyle bir net bir görüş. Emziren annenin zeki olduğuysa kesin. Kadın emziriyor. <gülüyor> Akıllı yani. Akıllı bir kadın emzirir. Hesaplı bir ev ekonomisine bir katkı. Çünkü bir mama bugün Çocuk maması Günü değil bir... Ki bir çocuk günde kaç kere mamayı yiyor? Az verirse az yer. <gülüyor> Çocuğu zaten... <gülüyor> Çok beslemeyeceksin çünkü Giydi. hemen hemen büyüyor. Bütün esprisi kaçıyor. Zaten derler, çocuğun gidiği haram yediği helal diye öyle. İngiliz'in bir atasözü var. Zaten bu haber de Londra'dan geldi. Nedif şimdi tamam evet sarsıldı. Emre anne zeki ama bu ha. ortaya çıktı. Yaygın inanışın aksine anne sütünden değil anneleri zeki olmasından kaynaklandığını gösterdi. Amerika'da 5 bin çocuk ve 3 bin anne ile yapılan incelemede ki buradaki çocuk sayısıyla dikkat ederseniz anne sayısı uyuşmuyor. Kan uyuşmazlığı var. Dolayısıyla incelemede araştırmacılar geri kalan 2 bin çocuğun annesinin nerede olduğunu araştırdılar. Araştırmaya <gülüyor> başlayamamışlar. Koşuyor? Kayıp başımıza bıraktılar gittiler. <gülüyor> gidiyorlar. Demek ki Amerikan anneleri biraz umarsız diyoruz. Fahişin bu ya yapılan araştırma şunun gibi bir şey. zenci <gülüyor> annelerin çocuklarının zinci olmasının süt nedeniyle oldu. Tamamen çürütüldü. Bu zencilik anneden veya babadan geliyor mu diyorlar yani. Ya sen niye takıyorsun? 1929'da yüksek IQ ve emzirme arasında bir bağlantı bulunduğu günden beri tartışılıyor. Yani 1929 senesinde bulundu bu ilk efendim IQ ile süt arasındaki ilişki. Anlatabiliyor muyum? Ve o günden itibaren araştırmalar başladı. Emzirilen çocukların IQ testlerinden daha yüksek sonuçlar aldığı doğru. Ancak bu çocuklar aynı zamanda daha iyi yani daha zeki annelerden geliyorlar. Ha. Anlatabiliyor muyum? Zenci gibi yani. Ha. Zenci gibi césine. Bir çocuğa anne sütü verilip kardeşine ise anne sütü verilmeyen ailelerle karşılaştırıldı. Huzursuzluk o ailelerden. Tabii. Çocuk yarın öbür gün sormuş. Benim demiş. Benim yani be, be, demiş. süt hakkım nerede demiş. Ve dava, dava açmışlar ve çocuk gerçekten çok paralar kazandı. Çünkü zeki. Zeki. <gülüyor> süt kafa çalışıyor. Çok teşekkür ederiz. Ben bayılır. teşekkür ediyorum efendim ne demek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay Radyo TV'de bu sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İzleyebiliyorsunuz sabah acı bir haber verdik size. Oktay Demirci'yi kaybettik. Yani kaybettik derken e, tabii Öldü ki mecazi yani. anlamda kullanmıyoruz. Öldü kendisi Şimdi onunla ilgili biraz daha bilgi verelim size nasıl yani fahir çünkü konuştu az önce Didem'le. 60 mı camdan? Eee Yağ Kapıcı ile beraber indirirken Evet, ee, kapıcı da kokudan rahatsız olduğu için camdan kapı, e, kapı önünde bırakmışlar. Ee, yani... e, sen dedin ağaca takıldı falan diye çekiş paçadan çekiyorlarmış dedin. Ya ben de tam anlamadım paçasından çeken pijama Vermeyip o... pijama kullanmazdı ya. Verine ne bileyim eşofman gibi bir şey var. Eşofman eşofman bana öyle geldi abi. E camdan atılırken apartmanın camından mı atmışlar? Aha, boşluk neyin? yok. Ya onların apartman boşluğu var ya. Evet. Yani asansör boşluğu, değil, aydınlık denilen Aha. oradan atmışlar. Orada, orada Şimdi, nereye takılmış peki? Orada ağaç yoktur. Valla onu anlamadım. Galiba tellere mi takılmış? Orada bir kanca mı varmış? Ne olduğunu ben de tam bilmiyorum. Çekmişler işte Çekmişler. Şofanı. O şu, da çıkmış. O da çıkmış. Şimdi, şu anda donsuz vaziyette. Ee, orada daha çok kokar. Ben de dedim yani apartmandan zaten şikayet gelmiş. <gülüyor> hemen Çünkü gerçi onların apartmanı biraz yaşlıca ama bir apartman. Ha? Yani diğer... E, yani o şeyde boşlukta beraber. yani o Aydınlık boşlu da mutfağı açıyor. Şimdi birisi yemek yaparken... Tabii, açacak onu ve... Açacak o bütün koku içeride olacak. Evet. Ama tabii ki... Tabii ki... Ölenle ölünle ölünle ölünmüyor. Biz burada Oktay'ı biraz daha iyi tanıtmak istiyoruz dinleyicilerimize. Ama tabii ki pek çok anımız var yıllar içerisinde. Oktay... E... Yani mesela benim hiç unutamadığım bir an Oktay'la. Sen anla da onu biraz nostalji yapalım. Bir kere sinemaya gitmiştik falan... <gülüyor> Benim Öyle şöyle bir yanım var. var. Ee, şimdi Oktay tabii ki burada şakacı, e, gerek hayata bakışı, gerek duruşuyla son derece şerefsiz bir insandı. Şimdi tabii ki önün arkasından konuşulmaz Böyle ama, ama, yani ama doğru ya da doğru demek para lazım. Gözlük. Para gözcü bir insandı. birinde de hiç unutmuyorum. Korsancıydı. En büyük özelliğiydi. Zaten onun ben ilk radyoya girdiğinde anlamıştım. Şöyle söyleyeyim sana. İlk radyoya başlangıcını söyleyeyim. Bu işte müracaat etti ben ilgileniyorum. Bir gün ben dedim bunu deneyeyim ben. Yani çünkü biliyorsun bir deneme süreci evet, oldu. Evet deneme süreci oluyor. Cüzdanı bıraktım ortada. İçine de hiç unutmuyorum bir 20 milyon o zamanın parasıyla parası. güzel de bir para 20 milyon koydum. Ondan sonra baktım bunu gördüm. Bu hemen oradan para alıyor. Ne yapıyorsun sen de çıkınca bu hemen şey işte çok ihtiyacım var. Annem hasta falan filan ben tabi yalan olduğunu anladım. Çünkü riya akıyor üstünden riyakar. Ama sende de bir insan sarraflığı var. Sen var. görünce ben anladım. Ben mesela Oktay'ın öyle bir şey olduğunu anlamadım yani. Eğer dedim ihtiyacın varsa çalışacaksın da kazanacaksın. O zaman işi aldım zaten. <gülüyor> İyi yapmışsın. Ondan ya. beridir radyoda zaten sürekli bir şeyler yer değiştirir yani. Yer değiştiriyoruz. <gülüyor> yer değiştiririz. Şimdi Oktay artık hiç yer değiştirmeyecek bir şekilde... ...bir yer beğeneceğiz, sabitleyeceğiz. Yalnız ona şey diyorlar ya bu kokuyu engellemek için... ...kireç mi dökecekmişiz, kireç mi kokuyu kesiyormuş neymiş? Yani çünkü herkes rahatsız oluyor. Hayır yani gömdükten sonra kireç şey yapmak lazım. Öyle mi? Hmm. Hmm. Sönmüş kireç mi acaba? Sönmüş kireç. Sönmemiş. Sönmemiş ben Nasıl Sönmemiş bilmiyorum mi? ki ben de ilk defa ben... bir şey gömmeyeceğim yani. Galiba rahmetli biraz şişmiş... <gülüyor> Ya bunu nasıl öldü? Neden mu? ölmüş peki? Valla bilmiyorum. Yani ben bu dün gece ölmemiş gibiydi. <gülüyor> Ama bugün bu gibiydi derken gibi ceset. Sabah mı sen öğrendin? Nasıl aldı sağdan? Ya biz arıyoruz ya bunu. Evet. Falan. falan önce telefon açılmadı dedim gene bu uyuyor, uyuyor falan zannettim. Aradım sonra Didem'i aradım hani uyandır diye. Didem dedim Oktay falan. Ya dedi onda keyfi yok der. Yani. Onda keyifsiz bir sesi böyle çatal gibi. ne oldu Didem falan dedim. Ya işte dedi öldü dedi. Ee, hayır dedim birine bir şey mi oldu? Bizim dedi oktay dedi. Aa dedim böyle, ağzım şey olmuş. Aa dedim ya nasıl öldü falan. Nasıl oldu bilmiyorum dedi. Uyku apnesi galiba öyle diyorlar. Uyku apnesi mi? Ya da uyku apçısı mı dedi? Çünkü dedemin de bir aksanlık konuşuyor ya. <gülüyor> apçımı dedi apne mi dedi? Onu ben de anlamadım. anlamadım. Ben dedi benim dedi. Öyle yatakta ölü ölü, ölü bulunmuş. Ama bu çok tabi dedim bir sağ Herhalde. Ramet çok yiyordu bir de gece. Yiyordu evet, evet ondan da olabilir. Boğazına düşkündü, boğazına düşkündü ya. Yani, Domuz yani, gibi yiyordu çok efeler. Eve haram yiyordu. Haram yiyordu evet. Yani çünkü çalıp çırparak bunları yiyordu Ben ama kaç kere dedim. Oktay dedim bu haram lokma dedim. Boğazına dedim yumruk gibi dizilir dedim. Yok dedi bana bir şey olmaz. İki soda içelim geç <gülüyor>, Gülüyor bir de öyle esprici sever latif bir, bir insandı. doğru vallahi. Doğru. Yani artık ne yapacağız? Biz de son görevlerimizi... Şimdi böyle bir tane de vasiyet çıkmış. yalan bir vasiyet. Onu uygulamak zorunda mıyız? Valla bana kalırsın. Yani ben uygulamayalım diyeyim. Radyonun bahçesine gömülmek istiyorum Yok, falan diyeyim. Onu buraya tamam, Arabayla kısmı. getirmek lazım. Şeyde Masraf getirmek lazım. ya. Bunu hiçbir araçla şey olmaz ki. Bunu neye yükleyeceksin ki? Bir de şimdi önümüz kış yani. Biz onu gömeceğiz böyle satıfta bir yere. Bir yağacak o gene çıkacak orada. Ben istemiyorum yani bu tür bir şeyle... Yani benim hayatımdan birisi çıkıyorsa tamamen çıksın Doğru yani vırt kışın ortasında don oldu yok kardelenlerle bir beraber ocağı, radyodan çıkacaksın bir çay içerdin falan diye orada eli görünecek ayağının ucu görünecek bilmem ne rahatsız edici bir şey tabii yani. ki ya rahatsız edici yani e, oktay bir de hani, pek çok insanın canını yaktı dolandırdığı insanları biliyorsun radyoda var tabii yani kooperatif zaten. kuruyorum diye onun parasını işte altınlarınızı bileziklerinizi getirin. Yastık altlarınızı getirin. Borsa Döviz, borsayla Çok yani hakikaten bugün yani radyoda zaten kirada yani. oturuyorum diyor. O evin sahibi kendisi. Yani şimdi konuşmaya da gerek yok. Tapuyu da işte hanımın üstüne yaptı. Zaten şimdi okdayın da çok ayıp da söylemesi yani. Do Bravo. Dost hayatını çok sever. <gülüyor> Dost hayatı do, arkadan yani konuşurlar böyle ama arkadan konuşmak gibi almayın o bir anma programı gibi. Tabii yani. Dost hayatı dost. Ben mesela hep Oktay'a soruyorum. Ne yapıyorsun? Dost meclisindeyim. <gülüyor> ya ben diyorum ki dost meclisine. Dobi bir gün dedi ki abi gel dost meclisindeyim. Pi'ye <gülüyor> gittim. Peki. Aa! Rezalet. yabancı uyruklu bir takım insanlar çarpık ilişkiler çarpık ilişkiler bir yani hemen şey yaptım yani. O şey, şimdi o kadar ev ham hamam ne olacak ay oradan bize bir şey düşbe yani ilk önce yani bir arkadaşıyorlar ya yani ondan bize böyle bir hatıra kalacak bir mebla var mı onu merak ediyorum yani şöyle hani hatırasını uzun uzun ya size Hani be Bu... böyle 5-10 milyar gibi bir parayla Çok da yaşayamazsın hatırasını Bir sene ama ömür boyu böyle bir hatırasını Ömür boyu şöyle bir şey var Ben bunun şimdi odasında ben Az önce eşyalarını topladık Boşaltıyoruz odaya biz geçiyoruz Bir kere en büyük hatıra bu oldu, o güzel oldu. Nihayet bir odamız var rahat rahat istediğim orta ortada Demir... içinde içebileceğim bir yer Oktay Demirci odası diye bir Oraya da bir pirinç levha çakalım Yok, Yeter bence sülüyor şımarır Bunun ruhu da şımarır Ruhu da şımarlı. da hiç, çekinmez, hiç çekilmez. He? Bunun önce bir odaya bitti. Genel temizlik yapılması lazım. Ben konuştum. Kireç dökeceğiz gene. Kireçle genel bir temizliğini yapacağız. Çünkü sinmiş kokusu sinmiş adamın. Hay ee, Şimdi orada bir harita gibi bir şey var. Galiba bu Opti arazisine o yastık altı altınları falan istedi ya. Evet. Galiba bir gömü gibi bir şey var. Optün içinde. Opti'nin içinde. Neresi olduğu belli değil. Ya bu oktay hep gidip gidip metalüjlerin orada bir yerleri eşeliyordu bazen. Evet. İşte Arabayı falan içinde dönüyordu. Yani ilave mi yapıyordu acaba o gömdüğü şeye öyle şey mi? Olabilir, olabilir. Rahmetliyi ben anmak istiyorum. Ee, bir biyometrioloji bölümünde bir tören düzenleriz biz. Tamam. O, güzel o fikir. Tören sırasında da araştırmalarımızı yaparız. Ben o zaman bütün mesela işte fotoğraflarını falan derlerim Oktay'ın. Andaları falan. Tabii fotoğraflarını insanları... falan yakacağız. Onun ben güzel cenaze töründe güzel bir kuklasını yaptırdım. Bizim arkadaşlar var büyük. Yine bir boyutta aynı. Yaptırdım ve onu yakıyoruz. Güzel olur, o güzel olur. O güzel olacak. Ben diyorum ki metalolojide insanları bir yere toplarım. Sen de bahçede Hı -hı. rahatsız edilmeden Hı -hı. Bir, bir iki yeri bir deşersin. Sen orada, orada biraz bu bir konuşma falan. Yani, acıklı. Derim ki yani çok ağır. genç yaşta kaybettik. Hepimizin tatlı anıları. metaloloji sektörüne bir darbedir bu. Geleceğin mesleği diye düşündüğümüz insan daha gelecek gelmeden o gitti gibi cesine. Gibi cesine bir şeyler yapmak lazım. Ee, bu bir stüdyo şey yapacağız Oktay yani şimdi stüdyosu Buraya bu, ama bir Düğümleniyor, bu, bu düğümleniyor. düğümleniyor. Gerçekten. Benim de düğümleniyor gerçekten acı tatlı Yıll Evet Yani bir insan korsancı olabilir <gülüyor> Riyakar. Korsancı bir insan Evet şimdi e Belki hani şimdi uçak kaçırma Eylemi bir korsan eylemi falan Öyle zannedebilir ama alakası yok bu Korsancı dediğimiz her türlü Bilgisayar programını Gelirdi burada küçücük beyinlere o otu koleji şey, var onun önünde satardı bilgisayar oyunları bilgisayar satıyorum. oyunları efendim, efendim filmler o böyle havaya atılan mıknatıslar o ot çocuklarının şey var ya okulu var ya burada evet, evet. yani zaten otu jıvı jıvı, jıvı jıvı sesi çıkaran ha. diyorsun değil mi iki tane böyle eliptik mıknatıs yok efendim çim adamlar falan o çocukların bütün sırasında... harçlıklarını aldı işte onları da gömdü bir yere bakalım bulacak mıyız parayı seven bir insandı yani bana da şöyle bir... E, hoş bir şey gelir şimdi. E, Okta'ydı biliyorsun şakacı bir insandı. Evet. Ölümü bile bir şaka oldu. Çünkü yaşarken hep o gömüyordu. Şimdi biz onu <gülüyor> gömüyoruz. Böyle ya şey. bence bu şaka gibi ya. Hakikaten. Yani her ölüm erkendir ama Oktay'ın ki biraz erken olmadı mı? Ben biraz gecikti gibi bile geldi. Herkes bana öyle diyor da... Geç, gel, geçen sene bekliyordum ben. Ben zaten bu... bu ah ah aldı. Çok ah aldı. Ege çok ah aldı. O analının... ...çok hakkı var. Yani nasıl denir onu ya... ...Anıl'ın çok ahı vardı. Neler neler, neler yaptı Anıl'ı. Ayakkaplarla kovalınmış sevgili din ...radyo koridorlarında. Ama tabii ki Ölen'le... ...Ölünmüyor. ölünmüyor. Ölün yani Oktay'ın pek çok sevdiği parça vardı. Onlardan bir tanesiyle... ...devam edelim istersen. Bu evet. Oktay'ı analım. Bu yeni bir şarkı. Zannetmiyorum ki Oktay şarkıyı dinlemiş olsun. Ama dinleseydi severdi değil mi? Sevmeye bilirdi ama biz bu şarkıyla ...hep onu hatırlayacağız. Hep onu hatırlayacağız sevgilinizden. Captain diye bir... ...grup. kız biliyorsunuz Oktay'a hep... ...Oktay Kaptan Lan derdik. Değil mi? Yani yaşasa belki derdik ama artık... ...hiç diyecek durumumuz da yok. Glorious 103.1 Radyo 3'de...